Elhamdülillâh lezî hedâna lihâdâ ve mâ kûnnâ lehtâdî el-evlâ ân hedâna allâh. Ve mâ tevfîqi ve acsâmi illâ billâh. sallu alâ rasûl Muhammed, Allah'ım salli Sallu alâ tabib-i Muhammed, Allah'ım salli Sallu Muhammed, Allah'ım اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من مزات الشياطين اعوذ Hasbunallahu <gülüyor> ve ni'mel vekil. Teala ve teccad hazretleri. Fakat gayet şratu kıyamet alametleri meydana gelmiştir. Buyuruyor. Meydana gelenler var, gelecek olanlar var. Biz şimdi Meydana gelmiş olanları konuşuyoruz. Bu vesileyle Habibullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifler rivayet etmiş oluyoruz. Bu kadar hadis-i şerifler okumuş oluyoruz. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem ruhaniyeti haberdar olmuş oluyor. Meclisimizde hazır bulunuyor. Hakkımızda şahit oluyor. Ve bize şefaatçi olacak inşallah. Biz bu zamanda toplandık. Onun Beyan ettiği hadis şerifleri rivat ediyoruz. Meclislerimiz onunla zinetleniyor, hatırleniyor, nuru garko oluyor. Elhamdülillah. evelce okuduk. Kıyamet kopmadan olacaklardan biri nedir? Yetete biğne senen kablekum. Sizden evvel kendine kitap verilmiş olan Yahudi ve Hristiyanların modalarına, adetlerine, uyacaksınız Şibran bir şibrin ve diraan bir karış karış kulaç kulaç arşın arşın. Hattâ aleve seleku juhra dabbi Onlar kertengele yuvasına girme kalksalar siz de onların peşine gireceksiniz. Efendim. takunyayı yı göre ölçüleyip kestikleri gibi tıpatıp onlara uyacaksınız Onlar içerisinde anasıyla zinaden bulunduysa sizin içinizde de olacak. Buyuruluyor. İşte Hristiyanların kendi dinlerine göre kutsal saydıkları bir efendim, bayramları Noelleri maalesef Hristiyan memleketlerinden daha fazla bir rağbetle Bizde Revaç buluyor Vitrinler süsleniyor Reklamlar ona göre başlıyor Çamlar kesiliyor Efendim hindiler meydana çıkıyor Kurban bayramıymış gibi Batıl adetler bu, Taklit ediliyor Büyük bir tehlike Geliyorum diye diye geliyor İnşallah bundan sonraki sohbetlerde insanlara uyaracağız ve o gecede nasipse inşallah sohbet yapacağız. Bu itibarla bundan sonraki haftaların sohbetleri önem arz ediyor. Kaç kişiyi kurtarabilirsek seferber olun. E Tabii bir anda insana bir şey duyurmakla tesir etmeye biliyor. İnşallah daveti artırın, çağrıyı artırın, tebliği artırın, insanlara ulaşın. Haberleri ulaştırın ve önümüzdeki Sohbetlere mutlaka insanları Daha ziyade davet edin Allah Teala görsün ki biz buna razı Değiliz elimizden geleni de Yapıyoruz Bunu görsün yaparsak görür Ama elimizden geleni yapmazsak Bundan sonra birkaç hafta güzel bir gayret insanları davet sohbetlere çağrı Yapmazsak ve uyarmazsak Duyurmazsak o zaman inne nâ seydâ râ evl münkârâ Beynel Felem <gülüyor> yuğayiru insanlar İslam'a uymayan işlerin alenen işlendiğini görüp de ellerinden gelen müdahaleyi yapmazlarsa yuşi gün yuğamul akabi ölmeden evvel diyor cehenneme girmeden evvel çok yakında dünyada Allah toptanının belasını verecek. İyiler de dahil ona. İşte Yusuf Aleyhisselam'a gelen vahiy Kulaklarınızda küpe olsun. Mevla Ya Yuşa ibn-i Nur. İnni muhlikun. Min kavmike min khiyârihim. 40.000 ve min Seb'ine 70.000. Ben senin kavminden, ümmetinden 40.000 bin kişiyi helak edeceğim. Hepsi de iyilerinde. 70.000 kişiyi de helak edeceğim. Kötülerinde. Yuşa aleyhisselam da şaşırdı. Ha öyle Kötüleri anladıkta iyileri niye azap ediyorsun ya Rabbi. Buyurduk illeyenüm lem yekunu ve akluhum ve Benim kızdığım günahlara karşı hiç o masiyetlere karşı bir nefret, soğukluk göstermediler. O günahları işleyenlere efendim müdahale etmediler. Onlarla düştüler, kalktılar, yediler, içtiler, sohbet, muhabbet ettiler. Hiç uyarmadılar. Bu 40 bini de helak edeceğim. Hiç günah işlemeyen adamlar yani, günah olarak hepimize yeter. Bu insanların bu Hristiyan merasimlerine katılma yönelişini görüp de yapma etme dememek bize günah olarak yeter. Onun için inşallah bunu duyuruyoruz. Bundan sonraki birkaç haftada buna kısa kısa dokunma yapacağız. Herkesi haberdar edin, çağırın, şimdiden fren basanlar belki o gece kurtulurlar inşallah. Kıyamet alametlerinden vuku bulanların birisi de nedir dedik? Yahudi Hristiyanların modalarına harfiyen uymak. Bu zemmedilen, kötülenen bir alamettir. Dolayısıyla uyarılması, duyurulması gereken bir alamettir. Bak bu kıyametin yaklaştığını delalet ve Allah muhafaza kötü ölümlere sebeptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatinden mahrum olmaya sebeptir. İmansız ölmeye kadar götürebilir. Kafir merasimlerine iştirak. Onun için İslam adetlerimizi, örflerimizi, geleneklerimizi muhafaza edelim. Efendim, dışarıdan gelen bize uymayan kültürleri reddedelim. Bizi bozan, bize zarar veren dünya ahiret Sıkıntımıza sebebiyet verecek olan ve Allah muhafaza netice itibarıyla da Hristiyan işgaline yol açma tehlikesi arz eden değil mi? E şimdi Irak ne durumdadır? Zavallılar efendim bir türlü Hristiyanları kovamıyorlar. Afganistan ne durumdadır her yeri görüyorsunuz. Allah vatanımızı işgallerden muhafaza etsin. Ama netice nereye gidiyor? Geldiği zaman gavur Hristiyan kaç kere geldikleri gibi Allah bir daha nasip etmesin vatanımıza uğratmasın Rus'u da geldi, Yunan'ı da geldi bu memleket neler gördü geçirdi e şimdi bu adamların merasimlerine katılmak ve kutlamak bunlara davetiye çıkartmak anlamına gelir biz örfümüzü, kültürümüzü, dini geleneklerimizi göreneklerimizi tanımıyoruz, diyoruz? biz sizi seviyoruz, size uyuyoruz, size benziyoruz demek anlamına gelir onlar da siz bizi davet ettiğinizce yarın buyurduk gelir Ondan sonra nereden geldi bunlar demeye kimsenin hakkı Olmaz Çünkü siz bizleştiniz derler Bizi çağırdınız derler İnşallah sizler gibi şuurlu cemaatler Bulundukça Sıkı durdukça Direndikçe İslami adetleri yaşattıkça Allah vatanımızı bayrağımızı yaşatacak inşallah evet. Siz dininizi canlı tutarsanız Allah dünyanızı da, vatanınızı da mamur eder. Evet. Allah Teala'nın böyle bir vadi vardır. İslam'ı yaşayanlara ve yaşatanlara. Şu İslam diyarında şu kadar mabetler, camilerimiz, mescitlerimiz, ibadethanelerimiz inşallah dolar taşar. Ama öbür türlü Allah muhafaza meyhaneler, diskotekler, parlar, pavyonlar efendim yesinler, içsinler, çamlar devirsinler, hindiler efendim tüketsinler, Böylece tamamen kafir kültürünü memlekete ithal etsinler. Zaten edildiği kadar edilmiş. Allah bundan sonra bu şuurlu cemaatlerin sayısını artırsın inşallah. Amin. Şimdi sıralı okuyorum hadis-i şeriflerde. Taberani İbni Asakir rivat ettiği Muhammed İbni Atiyyete's Sa'di radıyallahu geliyor bu hadis-i şerif. İnne min e'lâmis sa'di ve en yu'mere harâbü dünya ve yukraba imrânüha Efendim kıyamet alametlerinden birisi nedir? Dünyanın viran yerleri, çölleri, kurak yerleri mamur olacak. Eskiden mamur olan eski yerleşim yerleri viran olacak. E şimdi hakikaten mesela Babil diye duyarsınız değil mi? Kur'an'da da geçiyor. Bir Babil ve Marut. Babil diye gitsen şimdi hiç bir yer yok. Haraptır. Efendim Küfe diye bir şey kalmamış. Meşhur küfe. Değil mi? İslam'ın bayi tahtı Hazreti Ali Efendimiz'in e, hilafet makarı. Küfe diye bir şey yok. E intikal etmiş. Bunun gibi dünyada böyle çok var. Mesela gidersiniz Elazığ esas Elazığ neresidir? Harputtur. Yukarısı Arap babaların, mübarek zatların yattığı yerler. E şimdi nerededir? Aşağıdadır. Elazığ eski şehir ıssız duruyor. Çok az bir insan var. Bunun gibi Türkiye'de de gezerseniz, dünyanın neresinde de gezerseniz birçok eski yerleşim, mamur yerler şu anda ıssızdır, viran yerler mamur haldedir. E şimdi Birleşik Arap Emirlikleri dediğiniz, Körfez ülkeleri dediğiniz, الخليج ülkeleri diyoruz onlara, değil mi? Katar'lar, Umman'lar, he? Dubai'ler, Ebu Dabi'ler, böyle bir yerler yerleşim yerleri değildirler. Bunlar çöller, kurak yerler, ıssız yerlerken şu anda ne halledirler? Dünyanın en mamur işlek yerleri haline gelmiştirler. Bunlar nedendir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kıyamet, halametlerindendir. Ne buyuruyor? Arap yarımadası yeşillenmeden kıyamet kobbaz. Hakikaten, e tabi Denizi biliyorsunuz ne yapıyorlar? Arıtıyorlar Su yok Ama denizi arıtınca Birçok işe yarıyor Sulamaya yarıyor, şuna yarıyor, buna yarıyor Tuzu alınıyor Otellerde, Arabistan'da şu anda otellerde bu kadar su Baş olacak hali yok, bütün bu sular Denizden arıtmadır e Neticede Arafat yeşillenmiştir Arafattaki ağaçlar bayağı bir Biz gerçek 5-6 seneye gitmedik Hatça tabi Fakat Boyumuzu geçmiştik kaç seneler ver? her yer yeşillenmiştir kurak yerler çöller yeşillenmiştir i̇şte Arap yarımadası yeşillenmeden kıyamet kopmaz yani ne olacak mamurluk belirtisi olarak efendim işte bu şekilde ulaşımlar sağlanıyor sular temin ediliyor ondan sonra parklar şeyler efendim çöllerin ortasında bir yeşillikler bir çimler buralarda öyle yok bunlar kıyamet alametlerindendir ha tabi bu olmasın mı bu zemmedilen bir alamet değildir. Fakı bir alamettir. Yani bunlar gerçekleşecektir. Belirti olarak bunları tespit edin. Takip edin demektir. Belirtiler olarak. Yoksa ağaç dikmeyin, sulamayın manasında değildir. Yoksa tabii ki harap yer, viran yeri de mamur etmek İslam'da vardır. Ne buyuruyor? Elinde ağaç fidesi varken kıyamet kopmaya başlasa He? onu dikmeden bırakma diyor İslam'da da böyle bir acayip şeyler vardır vasiyetler vardır tavsiyeler vardır yani dünyanın viran bırakılması harap bırakılması bakımsız halde bırakılması Allah'ın emirlerinden değildir ve esteamerekum fihâ ayet-i kerime de Salih Aleyhisselam'ın sözü olacak Kur'an'da geçiyor Allah Teala en şüküm nelerdir? Sizi topraktan yarattı ve stameralıkım fiha ve sizi dünyada imar yapmanız için, bakım yapmanız için efendim sizden talepte bulundu. Allah Teala ne istiyor? Dünyanın efendim mamur tutulması istiyor. Şimdi yollar viran olması uygun mudur? Arabalar düşecek kırılacak bu kadar israf masraf olacak insanlar kaza yapacak. Tabi yollar bakımlı olsun değil mi? E şu çarpık yerleşim planı nedir İstanbul ne haldedir yani? Perişan bir vaziyettedir. Bu bakımlı olsaydı projeli olsaydı deprem efendim riskleri hesaplı yapılsaydı. Değil mi insanlar bunca masraflar ettiler. Tekrar bir daha şimdi baş edemiyorlar para bulamıyorlar. Yenilemeye şuna buna baştan doğru dürüst yapılsaydı Allah bunu yasaklıyor mu? Haşa. İslamiyet böyle bir şey değil. İslam edemir diyor, mamur kılın. Allah size dünyayı mamur kılma görevi verdi. Yeşillendirin, ağaçlandırın. Efendim. E ne diyor? Bir tarladan diyor, 100 kilo buğday mahsul verim alınacak olup da sahibinin gevşekliği nedeniyle 99 kiloya düşse verim bir kilo eksilse Allah tarlanın sahibine sorar diyor. Neden? Çünkü o bir kilo buğdayı eksiltmenin ekonomiye, topluma zararı olmuştur. Bak tahıl ambarı memleket buğdayı bile ithal eder duruma gelmiştir. Çünkü ters teşvikler yapılıyor, yapıcı teşvikler yapılmıyor. E millet ekmiyor, biçmiyor. Ondan sonra genetiği bozulmuş Yahudi'nin tohumunu alıyor. Efendim benim tohumlan üç kilo domates alacağıma diyor hormonluya atıyor 50 kilo alacağım diyor milleti kanser yapıyor. Bütün bunlar imarsızlıktır, tahribattır, yıkımdır. Ama ah İslam bütün sırrın başı nedir? İnsanın İslam'a sahip çıkmasıdır. Sen dinine sahip çıkarsan o din seni sağlığın açısından giyeceğin, yiyeceğin, yiyeceğin yaşayacağın her bakımdan olsun o din seni mamur yapar. Ama sana ne dediler? Din geri bıraktı bizi. Bırak dini dediler. Elinden Kur'an-ı Kur Kerim'i aldılar. Eline romanları, hikayeleri verdiler. Şimdi aydın olacaksın, münevver olacaksın, şu olacaksın, bu olacaksın dediler. Onlarca yıl geçti. Şimdi ne oldu? Hadi millete diyorlar evleri boşaltın. Ne olacak? Hepiniz yıkılacaksınız diyor. İslam mı yaptırdınızsa bu evleri? Allah böyle mi emretti size? Müteahhit demirden çaldı, öbürü çakıldan çaldı, öbürü bilmem deniz kumu kullandı. Denizin kumu, çakılı, demiri çürüttü. E bunları ben, ben mimar mıyım? Mühendis miyim? Yani? Evet, lakin şuraya ben alacağım zaman buraları 15-20 sene evvel geldik. Müteahhit diyor bana ki ya niye pahalı diyorum buna ben diyor buna dere kumu kullandım diyor. Bana ne diyorum ya? Bana ne kardeşim diyor herkes deniz kumu kullanıyor. E ne alakadar eder diyorum. Ama ne anladık şimdi? Çok alakadar ediyormuş. Deniz kumunun tuzu <gülüyor> demiri yok ediyormuş içeride. E dere kumu kullandım diyormuş adam da ben anlamıyormuşum işte. Ama İslam bize diyor ki efendim e, tedbirli olun insan sağlığına önem verin toplumun e, mamur olmasını gözetin Canlı, dinç, dinamik bir millet olun. Ya el-mü'minü'l-kavî hayır Güçlü mümin zayıf müminden hayırlıdır. Sağlıklı olun, sıhhatli olun. Patates yiyip şişmeyin. Efendim ne yapın? Böyle rasgele bu beyaz ekmekleri yemeyin. Tam buğday ekmeği yiyin. Ben fırıncı mıyım? Ama oldum hasta, başımın derdine bakıyorum yani. Hasta olunca bana diyor, "E siz hasta olmadan size söylüyorum işte." beyaz ekmekleri yemeyin o kesme şekerleri yemeyin içinde onun yapıştırıcıları var bilmem neleri var hiç olmazsa bal da yiyemiyorsunuz toz şeker yiyin ondan sonra o beyaz ekmekleri yiye, yiye neler olacaksınız tam buğday Allah Teala buğdayı nasıl yarattı insan vücudunda ne kadar kalori mineral hangi hücreye ne lazımsa buğdayda hepsi var ama şimdi buğdayı ne yapıyorlar Kübünü eliyorlar kepeğini içindeki bütün faydalı şeyleri alıyorlar size hamını fosunu bembeyaz olarak veriyorlar sizde bayılıyorsunuz halbuki tam buğday yeseniz o tam buğday nasıl oluyor çuvallan geliyor bana bembeyaz bembeyaz yapıyorsun onu nasıl oluyor sipsiyah <gülüyor> Allah Allah bu beyazdan bu siyah nasıl çıkıyor diyorsun hakiki buğday yok bunları öğrenin güçlü olalım müslüman toplumu kuvvetli olalım dünyamıza ahiretimize yararlı olalım faydalı olalım insanlara faydalı olalım iki cihanımızı da mamur kılalım inşallah ya İslam sana diyor ki kıyamet sallantısı başlasa elindeki fideyi dik diyor sen hafif zelzele başlasa ne fideyi dik ağacı söküp gidiyorsun Korkudan ödün kopuyor. Ama tabi herkes Ubaydulla Hoca değil ki Allah selamet dersin. Mübarek Bursa'daki efendi azim vekili. Çok mübarek adam. Balkonda oturuyor. Zelzele başlamış. Böyle sakin adam. Allah Allah. Dünya yansa samanı yanmaz. Böyle oturmuş. Tespit çekiyor. Hanımı dedi. Efendi sallanıyoruz kaçalım. Otur postuna dedi kavuş dostuna işte adamlar böyle var öbürü nerede ya iki şiddetinde sallanıyor herif camdan atlıyor ayağını kırıyor bir şey olacağı da yoktu boşuna ayağı kırılıyor <gülüyor> ama adam diyor sen kıyamet zelzelesi başlasın sen acilik İslam öyle kaçış üretmiyor İslam öyle terk et bırak git ne olursa olsun arkaya bakma böyle bir şey yok yanlış yanlış tanıtımlar inşallah sizler bu vesilelerle Düzeltirsiniz bu fikirleri. Efendim. Yani ne demek istedim? Mamur yerler bırakılacak, harap yerler mamur edilecek. Bu kıyamet alameti olarak belirtiliyor. E biz de size bunu anlattınca kalkıp işte böyle antika antika dinleyicilerimiz de var. Veyahut da bir yerden dinliyor. Hoca dedi ki ağaç maaş dikmeyin, aman yeşillendirmeyin kıyamet kopar sonra. Ben böyle bir şey demedim yani. Ama bazı şeyler diyorum size vakıidir. Ne demek? Şunlar olacak. Ben bunları kötülüyorum. Yapmayın buyurmuyor. Bunları belirti kabul edin. Kıyamet yaklaşmıştır. Buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Salevatı eksik etmeyin. Devamlı Allah'ıma salli ala Seyyidina Muhammed ala alihi ve sahbihi sellem. Bu meclislerin bereketi odur. Ne kadar salavat getirdiniz. Allah Teala o kadar meleklere size rahmet yağdırıyor şu meclislerde yani. Evet. Hadis meclisleri. Şimdi Kerim'in rivat ettiği bir hadis-i şerif. İde turidü'l <gülüyor> emanetu <gülüyor> magnemen ve zekatu magramen ve yu'alleme liğayri'd din. Bu da meşhur bir artışı. Kıyamete yakın olacaklardan. Emanet, ganimet olacak. Zekat, borç ödemek gibi zor gelecek. Ve insanlar din için değil de başka gayelerle ilim tahsil edecek. Bu da kıyamet alameti olarak zikrediliyor. Şimdi birinci cümleyi işleyelim emanet ganimet olacak ne demek devlet memuriyetleri kamu görevleri emanet midir bu göreve gelenler bunu kendi çıkarları doğrultusunda iş görmek için rüşvet alarak veya bazı çıkarlar sağlayarak kullandıkları zaman ne oluyor kendisine tevdi edilen emanet niteliğindeki görevi ganimet bulmuş gibi kullanıyor oluyor mu bu Oho! Acayip bir durum. Sanki ellerine ganimet düşmüş. Milletin emanetini. Kaybediyor. Efendim. Harcatıyor, harcıyor, tüketiyor, tükettiriyor, israf ediyor. Göz göre göre telef ettiriyor. Kamu nedir? Bütün insanların verdikleri vergilerle şunlarla bunlarla bu görevlere getiriliyorsun. Orada ne kadar mesuliyet var. Allah Teala bütün memur kardeşlerimize bu mesuliyetlerini idrak ettirsin. <gülüyor> i̇hmal ettirmesin. Ahiret azabı kötü arkadaşlar. Bütün insanların hakkı hukuku orada. Vesair. Veyahut da emanet. Adam sana bir emanet veriyor. Ben yoğum sen al bu anahtarı burayı kolla koru diyor. Adam alıyor içindekileri satıyor. Ondan sonra çalındı diyor. Allah Adam gidiyor Bir yerden bir yere para taşıyor Kendini bıçaklıyor Sokuyor bacağına şurasına burasına Kanlar revanlar içinde ya Numaraya bak tiyatroya bak ya Ondan sonra gasp edildi diyor 100 milyar gitti diyor Vah vah vah vah Millet de bunu acıyor Tabi polis bir araştırıyor Bu kendi kendini gasp etmiş diyor Neden E ne diyeceksin yani Adama acıyıp bir de üstüne masrafını vermen lazım Herif yaralandı da bacağından kan akıyor Olsun diyor herif Ölmeyecek kadar bir kanatıyor orasını burasını Dürtüklüyor Kaç yerinden kendini yaralamış ya Arkadaşıyla da kırışacaklar O onu yaralamış o onu çizmiş Emaneti götürecek Haberlerde çok çıkıyor bu ara Şaşılacak iş Kime acıyacağına şaşırıyorsun Bir kavga çıkarıyorlar Merzenin cebine götürecekler Dikkat edin sakın öyle kavga malga varken ne oluyor diye bakmayın. Türk milleti çok meraklı millettir ha. Yol niye tıkanıyor diyorsun. Bir de bakıyorsun saatlerce yol tıkandı. Önde bir şey yok. Yandaki kazaya bakıyormuşlar. Ulan yandaki kazaya bakmaktan öndeki yol tıkanır mı ya? E milletimiz böyle. Dikkat edin bak. Bir kavga çıkarıyorlar oradan aşıracaklar. Seni götürecekler. Efendim. Emanet nimet gibi. Görevler özellikle teslim edilen görevler yetkiler elime düşmüş bir ganimet değerlendireyim emekli odana, olana kadar ne kaparsam kar, emekli olduktan sonra koca karı hükmüne dönerim kimsenin bana bir işi düşmez ne hediye gelir ne bir iş görülür iyisi ben bu görevi iyi kullanayım yani kötü kullanayım bu bu şekil olacak zekat ne olacak o kadar zor gelecek ki diyor. Adam borcunu öderken ne kadar zorlanıyor biliyor musun? 5 milyar borcu var. Uğraşıyor, uğraşıyor, 5 milyarı denkliyor. O 5 milyarı vereceği zaman be içi gidiyor lan. Şu para şimdi kalsaydı kenarda baş. Işte. <gülüyor> e, alırken iyiydi heriften aldım parayı da bu kadar ödeyeceğim. Onu atlatıyor biraz daha. Bir ay sonra, 2 ay sonra. Allah Allah. Sonra, ne olur Allah zaten takibe koyma benim senedi. Adam geliyor fetva soruyor. Hocam diyor takibe koyayım mı? E günü geçti mi diyorum? Geçti. Herif ödeyebilecek gücü var mı? Var. Ödüyor mu? Ödemiyor. Ne yapıyor? Allah rızası için diyor diyor. E bulmuş seni gibi Müslüman'ı. Allah rızası için. Seni oyalıyor. alıyor. Allah Allah. Namaz yok. Abdest yok. Anlı diye değmemiş. Cuma yok, bayram yok. Herife borcu var sıkışınca diyor ki ya diyor ne olur diyor bir daha seni hacca yazıldım diyor. Şu parayı diyor biraz daha diyor dolan as verirsen bir iki sene diyor hacca da gidip gelsem ödeyeceğim diyor. Ne hacci ya o? Ne hacci? İşte böyle kandırmaca. Zekat size ben her türlü oyunu öğretiyorum yani. Uyanık olun. Ya tamam Allah rızası için Allah rızası için dediğin zaman tabii ki Allah rızası için insan Kolaylık yapar, müsamaha yapar. Mübarek adam. Altındaki araba duruyor. Cep telefonu duruyor. Her şeyin yerinde. Bizi ertele ertele ertele ertele. Allah rızası için kaç aydır duruyorum diyor. E şimdi ne yapayım? Tam işleme vereceğim diyor. Ne olur Allah rızası için? O da bana fetva soruyor. E diyorum ki adam bunu ödeyecek durumda da ödemiyorsa işleme koyma hakkın İslam'a göre var ne yapacaksın? Şimdi i̇şte nasıl borç ödemek zor geliyor. Halbuki malı almış. O malı satmış. Kar yapmış. Kaç ayda tutmuş. Hala adam parasını vermiyor. Bu nedir? Zulüm. Maklul ganiyi. Zulmün. Zenginin borcunu ertelemesi büyük bir zulümdür. Hatta buyuruyor ki Borcunu ödeyecek malı bulunup satmayıp bekletmek de zulümdür. Adama ben sana bir ay sonra nakitim gelecek diye bekletme, tehir, geciktirme talebinde bulunamazsın diyor. Elindekini satıp vermen lazımdır. Çünkü senin vaden dolmuş. Sen bir ay sonra ödeyeceğim dedin. Bir ay geçti. E nakit sıkışıklığım var. Nakit sıkışıklığım varsa mal sıkışıklığın yok. ...elinde para edecek malım var... ...satman lazım... ...hatta tefsirde diyor ki... ...birkaç takım fazla elbisesi varsa... zaruretinik avretini örtecek kadar... ...elbise bırakıp... ...geri kalanını dahi satmak zorundadır diyor... ...borcunu geciktiremez diyor bir gün bile... ...nerede bizde böyle bir ahlak... ...bu sistem işlese... ...şu anda bu milletin ekonomisi böyle bozulur mu? Ne çekin ödenilirliği var... ...ne senedin yürürlüğü var... Hepsi tersine dönmüş. Hiçbir şey para etmiyor ya. Eskiden senet çek ne lazım? Söz vardı. Şimdi çek senet para etmiyor. Sözü bırak. Mahkemeye vereceksin. kaçayı ay uğraşacaksın. Haciz memuru bilmem ne. Evine gideceksin. Gidene kadar o zaten değerli malları aşırtmış. Kalacak orada iki tane kanepe. Uğraş onları çek yatları satma. Ne kalacak eline? Nasıl borcunu ödemek Zor geliyor Zekat da öyle zor gelecek diyor Kıyamete yakın Eskiden Nasıl rahatça verenler Cömertçe verenler bolca verenler Şimdi Aman diyor bizden biraz Allah'ın Hesabına fazla geçmesin Dikkatli hesap edin beni zarara Sokmayın uşaklar diyor bu da en takvası Öbürü zaten zekat neymiş diyor en takvası hesabı doğru yapın diyor. Alacaklı duruma düşmeyelim ahirette diyor. Ulan serserisi keşke alacaklı ol. Kimin Allah'tan alacağı var. Herkesin Allah'a borcu var. Celle Celaluhu. Ama öyle. Efendim Zorlanıyor. Adam ne dedi bana? Hoca efendi zekatı veriyorum ama dedi. Sor bana dedi. Şu ayağımdan eti kesip ayırmış gibi oluyor. Ben de dedim ki Seninki daha sevap dedim, zorla hayır hayırdır, sen yine ver dedim, kese kese kopart, ver dedim ya. Yani. Bir tarafını kopart dedim ya. Yani. Çünkü neden? Bu ne biçimiştir kardeşim dersen hiç vermez. Öyle diyor. Götürüyorlardı beni, bir yerden geçiriyorlar. Hocam ben şu evin sahibi var ya, e, Bu bizim memleketimizin, bir yerden bahsediyorum da orayı anlatamıyorum, çoğu isim vermek iyi değil, oralı biri olur darılır bana sonra. Efendim? Aklım başıma geldi, neden sonra? İsim cisim yok. Diyor ki, dediler ki bu dediler zekatını kuruşuğuna kadar vermesi meşhur bir adam, her sene. Fakat dedi her sene zekat verince iki hafta hasta yatar, evden çıkamaz. Ama kesin sabit yani. Bir yörede ben karşılaştım bu hadiseyle, bütün millet tasdik etti bu haberi. Ama dediler iki hafta hasta yatar. Ne Müslümanlar var yine adam, hasta yatmayı gözü alıyor, veriyor yani. Ama böyle zekatı borç verir gibi zorlanacaklar diyor. Zaten kendi parası değil, kendi hakkı değil. O diyor Allah benim parama ne karışıyor. Tövbe ya Vergiler zekata sayılamaz. Vergi verilir. Vergi verilecek tabi. Adam yol yapacak, köprü yapacak, çeşme yapacak, hastane yapacak. Zekat kimin hakkı? İşte Kur'an-ı Kerim'de sayılan mesarife... Verilecek tarifi var. Fakirin bir tarifi var. Miskinin bir tarifi var. Yetimin bir tarifi var. Değil mi? 20 yaşında diyor. Ben yetimim. Ulan 50 yaşındaki de yetim o zaman senin. <gülüyor> Bulu erdikten sonra yetim yok. La yutme ba'del hülüm. eren yetim olmaz diyor. Mesela orada masarifin tarifleri var. Fakir kim? Miskin kim? Adama miskin diyorsun. Miskin miskin yatma diyor. <gülüyor> ne bana hakaret ediyorsun diyor. Halbuki miskin Arapçada o manada değil. Yani... Yoksul, toprağa sürünmüş, ev miskinin de be. Toprağa bulaşmış yani bir şeysi yok, evi yok, ocağı yok, yatacak yeri yok. Bu manada o da miskini hepten değişik bir algılama yapıyor, lügat bilmediğinde. Ama hepsinin tarifi var, fakir kime denir, yetim kime denir, miskin kime denir. Şimdi ben zekat alırım diye, fakirim diye kendini hesap eden var. Senin neyin var neyin yok, çıkart bakalım bir hesap yapıyorsun, herif zekat verecek durumda. Herif zekat verecek durumda ya. Zekeriye Efendi Hazretlerine Medine'de Allah rahmet etsin. Muhammed bin Zekeriye El Bukhari. Büyük evliya. O zaman en büyük zenginler geliyor. yüz bin riyal, 1 milyon riyal zekat verecekler. O evliya parayı el tutmaz. Hiç. Koyarlar yastığın altına. Oradan ona dağıtır, ona dağıtır. Dünyanın fakiri, miskini Afganistan, Pakistan, Hindistan. Bütün Medine'ye gelen milyonlarca insana verir dağıtır. Sonra dedi bana ki ben daha dedi. Milletin zekatını emanet almıyorum dedi. Artık diyorum dedi ne yaparsanız yapalım. Niye? Ne bileyim dedi herif geliyor fakirim diye benden zekat alıyor. Ya fakir değilse? E fakirin bir tarifi var. Adama diyorsun neyin var neyin yok. Bir sayıyor. Oho. Fakir tarifine dahil değil zekat düşmüyor. Ama sormuyor. Zekat vergiyle farklı. Vergiyi ayrı vereceksin. Zekat ayrı vereceksin. Büyük bir zengin o zaman armatör mü diyorsunuz gemi yapanlara? Ali Aydar Efendi babamız zamanında Türkiye'nin en büyük armatörü. Ali Haydar Efendi Hazretleri buyurdu ki ona zekat defterini bir getir bakalım hesaba bakacağız dedi. Şimdi böyle bir şey olsa bir tane müridi kalmaz. Zenginler hiç zekat defteri getirir mi şeyhine? Beraber mi kazandık Hoca Efendi der. ''Getir bakalım'' dedi, zekat defterine bakacağız. Mahladar Efendi bu, yakar adam be. Hiç. Bizim efendi babamız ha. Bir de getirdi, baktı. Vergiye verdiklerini hepsini zekata yazmış. Kaç senelik bütçe, bir para tuttu şimdiki kaç trilyon. Bunların hepsini dedi ayrıyetten zekat olarak çıkartmadan Tek kedinin kapısından içeri giremezsin dedi. Bu adamcağızda çok büyük... Senelerin bütçesi yani. Çok da büyük zekat tutarı var. Hep vergiyi zekata yazmış. Ödeyemedi de. Ha sen diyorsun ki... Ya ödedim derim gelirim elini öperim canım. Sen kimden bahsediyorsun kardeşim? Ali Aydar Efendi'den bahsediyoruz. O evliya ki... Adam bandırmadan kaza almış burada çarşamba da İsmet baba tekkesinde efendi babamıza hediye getirecek kaza şöyle bir bakmış kazın butlarına böyle vurmuş karısına da demiş ki hanım demiş, senin butlarına benziyor demiş ulan ne iyi millet var ya kazın butuyla ne alakası var karının butunun neyse bu lafı etmiş ondan sonra da kaza almış getirmiş tekkeye getirmiş hediye birkaç bir şeyler efendi baba buyurdu ki ona sen dedi kazın budunu dedi karının buduna benzettin bize mekruh oldu evladım geri götür bunu <gülüyor> ne haberi var alay der efendi o Ha, sen öyle verdim zekatları efendi baba deyip gidip elini öpüşen ne? adama gece ne yaptığını sabah söyler karısıyla yanlış ilişkiye girene söylüyor bak adamı rezil ettirmeyin bana diyor karnınızdan yanlış ilişkiler yapı, yapanlar var diyor kaç kere herif üstünü almıyor bak adını veririm rezil ederim diyor ne biliyor? Allah bildirirse bilir zaten Allah bildirirse da kayıptan çıkıyor çünkü Allah'ın bildirdiği şey kayıp olmaz ki anladınız mı? kaybı ancak Allah bilir değil mi? ama bildir istediğine bildir. Allah bildirdi mi kayıp olur mu iş? Adam ne yaptı? Senelerce tekkenin kapısında diyor, durdu, kokladı kokladı, ağladı ağladı diyor. Ne o paraları zekat olarak verebildi ne de bir daha şeyhinin yüzünü görebildi. Meşhur birisi, tabii bir sülale, isim vermiyorum. E demek ki zekatı sen efendim borç verir gibi zorlanarak verirsen ne olur bu? Kıyamet alamed. Yanlış yerlere verirsen ne olur bu? Kıyamet alamet. Vergiyi ayrı vereceksiniz. Zekatı ayrı vereceksiniz. Hoca desene biz aç kaldık. Niye aç kaldın? Zaten nisaptan düştüğün anda zekat vermekte kalkıyor üzerinden. Nisaba maliksen, şartlarına sen zekat veriyorsun. Ondan sonra ne olacak kıyamete yakın? Ve yutealleme li <Sessizlik> gayriddin. İnsanlar hafız olacak. Hoca olacak. Ama din için değil dünya için. Bu da kıyamet alamet. Efendi babamız Hacı Ali der Efendi Kutucuğuru. ruhuna bir Fatih okuyalım. Çok andık onu. El Fatih. Alhamdulillah, Rabbi Lalemin Şefaat ne nailelesin? himmetin üzerimizde daim eylesin Amin. gürcüydü o mübarek efendi hazreti gürcüleri çok seviyor bizim gürcüler der onlara şeyhi gürcü olduğunda Biz de efendi hazretimizin memleketini seviyoruz tabi oflu karadenizli seviyoruz niye bizim üstadımız oral ancak efendi baba tabi böyle ikazlar yapardı derdi ki bak bu karadenizliler var ya bunlar olmasa derdi Mihrapta kıldıracak imam bulamazsınız. Adam ölçe kaldıracak hoca bulamazsınız. O kadar bitmişti. Kulüvallah hadi bileni müftü yapıyorlardı o zaman. Tabi. İmam mimam çok kolay. Kulüvallah biliyorsan hemen imamlık veriyordular. Hep kadrolar boşalmıştı buralar. Hiç imam bir şey yok. Hakikaten Karadeniz'den yetişen hafız akımı hoca akımı büyük bir ee, dünyada değil mi Hep hatta adı üstünde laz hoca oflu hoca tabirleri çıktı neden hocalığa önem verdiler bir köye gitseniz derdi 30 haneli köyde 40 hafız bulursunuz 40 haneli köyde 50 hafız bulursunuz alaider efendi buyuruyordu fakat derdi iki şeyden sebep imanları kıttır derdi bir yandan da bizim efendi hazretlerine bakardı Efendi Hazretleri diyor ki bakıyor bana şimdi diyor yani içimden ne duygular geçtiğine bakıyor ben de öyle seviniyorum ki diyor sevincimin eseri yüzüme vuruyordu bu zat bizim yanlışlarımızı söylemezse bizi kim düzeltecek? Heh. Mahmudum derdi benim tokatıma dayanır derdi Efendi Hazretlerimiz için çok severdi öyle yüzüme bakardı diyor. İki sebeple derdi. Bir, kızlara mal vermezler mirastan. Öyle mi? Hala bile o yürürlükte. Efendi Hazretleri gittik. Ofun merkezine vaz ederken açtı bu konuyu. Ne cesaret tabi değil mi bu Efendi Hazretleri ya? Bütün millet orada. Köyde açtı bu konuyu. Hocasının oğlu vardı, da rahmetli oldu. Vaazı dinliyor, kimseden tık yok dedi ona sen kardeşlerine malını ayırdın mı dedi ona e dedi bu konuya nereden girdik şimdi ne karıştırıyorsun dedi bu işleri ya konuya nereden girdik olur mu tam damardan girdik şimdi kıza miras vermiyorsun Allah ona verdi ama münasip lisandan diyor ki ona bak istersen al diyor ama diyor bir daha babanın evine gelmemeyi mi düşünüyorsun Lafın çeşidine bak. O da o zaman bağışladım diyor tabii. İçinden ahirette çıkacak meydana sana. Ne hakkını yiyorsun kızım? İkinci mesele derdi. Dünyalık için okurlar derdi. Hafızlı hocalı. O zaman çay yok, bir şey yok. Efendim. Kıtlık var, kuraklık var. Dünyalık için okurlar derdi. Kıyamete yakın diyor. Niçin ilim tahsil edecekler? Din için değil. Dinden başka gayelerle Şimdi tabi tekrar iş döndü Hafızlık prim yapmıyor Hocalık prim yapmıyor Şimdi ne prim yapıyor Diploma toplama Adama diyor nere mezunusun Adam diyor ilkokul mezunuyum Ben seni burada nasıl imam edeyim Kardeşim diyor Ya adam 20 sene medresi okumuş Ayetleri hadisleri ezberi İmamı azam olsan diyor ben sana vazife vermem diyor Niye diploman yok diyor öbürü de parayla diploma almış Azerbaycan'dan profesörlük alıyorsun bin dolara falan Azerbaycan'dan profesör oluyor diyor ben ordinaliz profesör olurdum birkaç bin dolara alıyor profesörlük şeyini geliyor etiket altına bir yazıyor prof milletin gözü açılıyor o mu? acayip dinlemelere baş. öbürü konuşuyor Cübbeli Ahmet Hoca etiket nedir ilkokul mezunu ortadan terk e bu cahilin biri diyor bunu kim dinler ya işte sizin gibiler dinler. Eee ne yapalım şimdi? Efendi Hazretleri dedi bana söz veriyorum sana dedi. Diploma alma. Söz veriyorum sana. Müşterin bol olacak. Cemaatin çok olacak. Her gittiğin yerde seni imam edecekler, vaiz edecekler. Ben de karışmadım bu diploma işlerine. Bulduk mu dediğini? Hah bulduk. Daha tüyümüz çıkmamıştı o zaman. Şimdi doçentler profesörler ne diyor? Ya diyor Süleymaniye'nin o diyor kürsüzünde vaaz ediyorum diyor. On kişi beni dinlemiyor diyor ya. Bu kadar okumuşum diyor doçent profesör oldum diyor ya. Bu cübbeli ne anlatıyor da diyor. Dağın başına gidiyorlar çamura batıp bunu dinliyorlar diyor. <gülüyor> cübbeli ne anlatıyor işte. Laf dinlersen seni de dinlerler. Din için okumayacaklar diyor. Çünkü bakacaklar nerede maaş var, istikbal var. Gelecek vaat ediyor. Diploma vaat ediyor. Çünkü o zaman kadrolu memur olma şansını yakalıyor. Kadrolu memur olayım diye okuyor. Onun için de ne lazım? Hafız mısın, mısın soran? Yok. Nereyi bitirdin? İlahiyatı bitirdim diyor. Ama ilahiyattan çıkıyor, bize geliyor. 10 sene daha okuyor. Hala da bir şey anlamıyor. Ben ilahiyattan çıkmış, bitirmiş adam okuttum 10 sene. E tabi yetiştiler zeki insanlar ama E şimdi ora bir şey vermiyor Bir ilim vermiyor Hiçbir şey vermiyor Saatler dolsun Ziller çalsın işte notlar Ayarlansın Geçeyim gideyim İlim derdi yok Dinden başka Nedenlerle ilim tahsil edilecek Kıyamete yakın diyor Şimdi bütün ilim tahsilleri Neye yöneliktir Para istikbal, rant, kadro gelbine yöneliktir. Yoksa Allah için okuyacağım, İslam'ı yayacağım niyetiyle okuyan var mıdır? Vardır. Kaç tanedir? Bu çokluk içinde yok gibidir. Allah sayılarını artırsın. Amin. Men talabel ilme lillah Allahu bi rizqihi min Kim ilmi Allah için tahsil ederse Allah ona hiç beklemediği taraftan rızkını göndermeye kefildir diyor. Ama Allah için okuyacaksın. Ama Allah için de felsefe okunmaz yani. Allah için tefsir okunur, hadis okunur, fıkıh okunur, akadevi okunur, tasavvuf okunur. E hoca ne var? E senin baban zengin idi. Senin baban zengin idi öyleydi. 80 senesinde 80 model koydu altıma. Şoför ile beraber ben vaza geliyordum. Gül cami var şu altta. Sorun orada hala insanlar var Terzi Hüseyin diyor Ben diyor ilk vaza çıktığını 78'de biliyorum diyor tüyün çıkmamıştı Yavuz Selim'de 11 yaşımdan beri kürsülerdeyim E tamam senin baban zengin diyor E ama bu adam diyor Babası zengin değil şu değil bu değil E kan benim babam zengin E şimdi babamın işleri bozuldu gitti. Şimdi ben aç kalıyor muyum? He? Yine rızkımı Allah kefil mi? Kefil Yine profesörden iyi yaşıyor kaç tane profesörlüğü var maaşı denkletiremiyor imzasını atmayı bilmeyen herif parayı nereye koyacağını şaşırıyor bu rızık takdiri ilahidir akılla fikirle okumayla değil ama Allah söz veriyor Allah için ilmi tahsil edin hiç beklemediği yerden Allah rızkına kefildir Allah kefaletini yerine getirir mi ve kefâ billâhi vekîlâ Allah yeter kefil olarak da vekil olarak da Celle Celaluhu onun için çocukları Kur'an medreselerine gönderirken hafız olsun Rabbimin kelamını ezberlesin başına yarın taç konsun yetmiş tane yakın akrabasına cehennemlik akrabasına şefaatçi olsun bu niyetle gönderin peşinde diploma var mı Dışarıdan imtihan alacak mı? Kadroya geçecek mi? Düşünmeyin bunları. Gönderin. Bak Allah nasıl rızkını verecek. O memuriyette gidenlerden daha fazla rızkını verecek Allah Teala. Çocuklarınızı ilme gönderin. Kur'an ilmine, din ilmine gönderin. İşi tersine çevirelim. Tekrar din için okumaya başlayalım inşallah. Din için okutmaya başlayalım. Çoluk çocuğu. Bak kıyamet alametidir ki din için okunmayacak Başka gayelerle okunacak. Dünyevi gayeler. Ondan sonra i̇taatur raculül Adam karısının sözünü dinlemeye başlayacak. Anasına, babasına isyan etmeye başlayacak. Evvelce ana baba sözleri ne kadar önemliydi değil mi? Şimdi ana baba sözü diye bir şey ortada yok. Karı ne derse onu dinliyor. Ne demiş karısı? Kalabalıklara karışma demiş ona. Oradan da ho hoca soruyor. Diyor ki, içinizde diyor, karısından korkanlar, korkmayanlar şu tarafa, bu tarafa diyor. Hepsi o tarafa geçiyor. Bir tane bu kalıyor. Diyor, maşallah bir sen karından korkuyorsun. Benim karı dedi ki kalabalığa karışma diyor. <gülüyor> Harfiyen Hanım canım alakası Ne dersen baş, En şey adam zannediyorsun bu adam Efendim Dirayetlidir şudur budur iki gün sonra Onda posası çıkıyor Ama ana babaya isyan noktasına getirmemeli İşte adama çok Üşüşüyor bu erkeklik çok zor Erkeklik çok zor Kadını idare edeceksin Ana babayı üzmeyeceksin Oo, Bir de çatıştılar mı var ya Kabir azabı. Anan ikide bir diyecek ki bu karıyı boşa. Şöyle yap, böyle yap, bu beni dinlemiyor. E sen karıya gideceksin, niye anamı dinlemiyorsun lan lan? Bir konu yoksa ondan sonra yelkenleri indireceksin. İşin düşecek karıya. Bu sefer Dinleyeyim mi mi diyecek, bildiğini anam diyeceksin. Yeter ki aramız iyi olsun, işim ikide bir aramız bozulmasın. Direnç kalmamış. Ondan sonra Latna arkadaşını yaklaştıracak diyor babasını uzaklaştıracak diyor. Babasının üzerinde ne kadar hakkı var? Onu uzaklaştıracak. Onunla görüşmeyecek, konuşmayacak, ihtiyaçlarına bakmayacak. Adam diyor 20 senedir anam babamı görmemişim diyor. 20 sene. Hiç gitmiyor. Dar yatanları siz zannediyorsunuz kimsesiz. Çoğunun çocuğu var. Çocuğu ziyaretine gelirse bayramdan bayrama o iyi evlat oluyor. Atmış onu darla czeye. Bakmıyor. Onlara diyorlar ki nasılsınız, iyi misiniz? Çok mutluyum diyor. Kaç seneden sonra çocuğumu gördüm. O da mutlu olmuş. Ne yapsın? Niye? Öbürü diyor ki, beninki diyor bana beş posta tayak atıyor diyor. E bu tayak atana göre tabii darla atan yıkanmış oluyor yani babasını uzaklaştıracak dostunu yaklaştıracak dostu da ne? ya internet arkadaşı ya efendim sinema arkadaşı ya bilmem ne arkadaşı çarpık çarpık dostluklar var arkadaşlıklar var insanları birbirine bağlayan çok geçersiz nedenler var camilerde sesler yükselecek diyor öyle konuşmalar başlayacak sanki kapıda tabureleri atmışsın da muhabbet ediyorken herkes ha-ha-hiyi yapar camiler o hale gelecek diyor dünya kelamları çok konuşulacak اِذَا el الْقَب۪يلَةِ فَاسِقُهُ kabilelerin, cemaatlerin, fırkaların yönetimini en kötüleri ele alacak bir toplumun kefili, bir toplum adına konuşan, görüşen yetkilisi diyor içlerinden seçmeyeceğin rezil olacak. Ve ugrimarajul makafete şerri. Bir adama şerrinden korkulduğu için değer verilecek. Allah rızası için sevilmeler kalkacak. Alimdir, hafızdır, takva sahibidir, Allah dostudur diye hürmetler kalkacak. Aman bu adama hürmet etmek lazım. Neme lazım? Bu zararlı bir adam denecek herkes şerrinden korkacak. Görüyor musun? İza Allah haral çalgıcı kadınlar, çalgı söyleyen kadınlar yaygınlaşacak. Vel maazifu çalgı aletleri, enstrümanlar ve şuribetul humur içkiler içilecek. Allah muhafaza etsin. Dans sözleri oynatılacak. Çengiler oynatılacak. Bunlar zuhur edecek, açık hale gelecek, belirgin hale gelecek. Tetabu mislen nizam ida kutahsilku, Tirmizi hadisinde. Şu sayılanlar olduğu zaman kırmızı yeller, büyük kasırgalar, dünyayı kasıp kavuracak fırtınalar, 100-200 kilometre fırtınaları görüyorsunuz. Dünyayı kaldırıp götürüyor. Efendim. Yere batmalar, göçükler ve şekil dönüşümleri Allah muhafaza etsin. Maymuna domuza dönüşmeler de bekleniyor. Ahir zamanda efendim bu şekilde eğlencelere tabi olup Allah'a Kur'an'ı terk edenlerin başına gelecekler arasında. Le bi ten nakum minu meti ala levin ve esherin. Batarin sahih hadiste eski ümmetlerden maymuna domuza dönenleri anlatıyor Kur'an benim ümmetimden de bazı topluluklar olacak, geceliğine eğlenecekler, yiyecekler, içecekler Noel kutlayacaklar, şaraplar içecekler dansözler seyredecekler öyle olacak ki sabaha maymunlara, domuzlara dönüşmüş halde kalkacaklar Allah bizi bu hale düşmekten muhafif e ee, bunun Sadece bunu yapanlar mı? E bunu yapanlara bu tehdit var. Ama bunu seyredip de yapmayın demeyenlere de mahşerde aynı maymuna domuza dönüşme tehdidi var. Şimdi biz ne yapacağız? Benim sesim buradan yetişiyor. Seninki benim yetişmediğim bir yere yetişebilir. Herkes seferber olsun. Duyuralım. Batmalar bekleyin. Dönüşümler bekleyin ve ayet, öyle ayetler öyle belalar öyle musibetler öyle felaketler bekleyin kıyamet öncesinde tetabu'un misle'l-nizam iza kut'a ipi kopmuş tesbih taneleri ard arda düştüğü gibi dağıldığı gibi peş peşe bekleyeceksiniz o belalar eksik olmayacak diyor. e şu sayılanlar oldu mu hepsi? şu deminden beri sayıyoruz oldu mu bunlar? İşte belalarda duruyor mu? Durmuyor. Allah İslam aleminden bu belaları uzaklaştırsın. Ehl-i sünnet müslümanlardan, vatanımızdan, İslam vatanlarından bu felaketleri kaldırsın allah Teala. Dua edelim. Dua edelim. Davet edelim. İnsanlara duyuralım. Onlar Allah razı değil, Resulü razı değil. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hadis-i şerifte okuyalım. İbn-i Merdiu'ya ediyor Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Mineşratı saati tegarubul esvak Kıyamet alametlerinden birisi nedir? Çarşıların birbirine yakın olmasıdır. Niye? Nasıl yakın? Şimdi Çin neresi? Eskiden derlerdi Çin'de olsa yani hiç ulaşılamayacak bir yer dünyanın bir ucuydu. Şimdi bütün e, tüccarların çoğu nereden alışveriş yapıyor? Çin'den nere neyle yapıyor internetlerle siparişlerle kendileri de gidiyorlar uçakla gidiyor birkaç saatte Çin'e gittim Çin'den geldim dünyanın bir ucu Singapur'a gidiyor geliyor şuraya gidiyor Kanadalar Amerikalar hep millet alışveriş yapıyor değil mi şu anda i̇şte kıyamet alameti diyor sokaklar çarşılar yaklaşacak adam evde oturuyor önüne bilgisayarı açıyor bütün çarşı önünde Dünya çarşısı. Dediler ya Rasulullah, ma te bak bu ne anlama geliyor? Tabi o, o zaman zor anlaşılır. 1400 sene evvel ya. Mucizeye bak. Eniş güvenler bazı milah, bazı lisabet. Ey Buyuruyor ki Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bunun manası bizim anladığımız gibi tabi çarşıların yaklaşması bazı rivatlerde, bu rivatte de tefsir ediyor. Buyuruyor ki tabi kendi muradını eniş kendi bilir. İnsanlar diyor, karsızlıktan ve ticaret yapamadıklarından birbirine şikayet edecekler, karımaz diyecekler diyor. Nasıl durum? Şu anda tam o durum. Herif alışmış yüzde 50'e, şimdi yüzde 200 oldu mu? İş yok diyor. Ulan iş yok da senin altındaki araba değişti be. 200-300 milyarlık araba var altında, iş yok. Ondan sonra iş yok. Üzerindeki elbise değişti. Efendim iş yok. Adama soruyorsun şuradaydım, buradaydım. Dünyanın bir ucundan geliyorsun ya. Bunlar hep para. Hakikaten millet ağlamaya başlamış. Hakikaten ağlayacak adamlar da ağlamıyor ha. Onlar diyorlar ki elhamdülillah. Bir soğan buluyoruz, yiyoruz diyorlar. Ağlayanlar kim biliyor musun? Karı düşenler yani. Hiç kar etmeyen ağladığı da yok mübarekâr yani. Adam kardan haber yok zaten. Alıyorum diyor, bakkala manava, kasaba borçla çıkarıyorum, maaş aldım, onları ödüyorum. Bir daha ayın sonu yine açık geliyor. <gülüyor> Yorganı bacağına denkleyemiyor. Onun ağladığı yok. O zenginler bir ağlıyor, bir ağlıyor. Herif intihar ediyor ya. Allah. Şu hortumcular batıranlara baksana. Adamların neleri satılıyor satılıyor satılıyor satılıyor Bitmiyor Ondan sonra adam diyor ki intihara kalktım Lan Niye intihara kalktın diyor Gerçi diyor benim malım diyor borcumu 50 kere öder E öde o zaman Onu da ödemiyor Allah Allah. İnsanlar diyor Şikayet edecekler bak şikayet etmeyin bak Şikayet ederseniz Allah bereketinizi alır Bela konuşmaya bağlıdır Dersen ki işler çok kesat bir de bakarsın ertesi gün hakikaten kesat olur Allah da der ki e seni gibi mübarek adamı yalancı çıkartmayalım ya. <gülüyor> rezil olursun bu sefer tamam <gülüyor> mı İyi de hoca efendi iyi dersen olmuyor niye adam geliyor yardım isteyecek işler nasıl bozuk demezsen iyi dersen yardım oluyor ama adam ondan bir yardım bekliyor o ona bir şikayetleniyor Sikortaları ödeyemedim. İşçilerin maaşları şöyle. Şuradan böyle, şuraya şu kadar borcun, buraya böyle. Adam diyor, ben sana yardım edeyim bari ya. Ulan 100 tane işçi çalıştırıyorsun ya, utanmaz adam. Bu adam gelmiş gariban, ekmeği yok. Elektriği ödeyememiş, kesmişler yani. O adama da ağlanıyor. E şimdi iş iyi derse ne olacak? Vermesi lazım. O zaman ne diyor? İş bozuk. Allah da hakikaten bozuyor mu? Bozuyor. Ne cenginler tepetaslak oldu be. Batmaz denen firmalar gümledi gitti. İşte böyle. Allah veriyor dersin. Rabbim beni muhtaç etmiyor dersin. Rızkımıza Allah kefil dersin. Ya böyle demek lazım. Doğruyu konuşmak lazım canım. Evet. Ve ekzura veledülbeği. Veledi zina çoğalacak. E veledi zina çoğalmaz mı? Nikah olmayınca ne oluyor? Zina oluyor. Ondan sonra cami avlusuna mı bıraksın, gömmüsün mü, çöplüğe mi atsın? Polislerin canı çıktı zavallılar. Sabaha kadar her gün bir çocuk bakıyorlar şeyde. İsmini de onlar takıyorlar. Allah razı olsun yine hizmet yapıyor. Ne yapacak yani? Çocuğu atmış oraya köpekler yiyecekken polisler alıyor götürüyor. İsmini de takıyorlar. Öyle onu bakıyorlar. Götürüyorlar sonra işte kimsesizler şeyine yurtlarına veriyorlar. Bu kadar çocuk. Ve le zina çoğalacak. Yaygınlaşacak. Çünkü bu ne demek? Zina çoğalacak. Ve tefşü el ve Gıybet yaygınlaşacak. geçen hafta ne okuduk hadis? Adam diyor oturduğu yerden kalkmaya korkacak. Şimdi kalkarsam başlarlar beni gıybet etme. Oturayım da engelleyip. Geçen hafta o hadisi okumup. Ne? Gıybet faş olacak. Yani yaygın Asrın felaketi. Eys değil. Kanser değil. Nedir? Gıybet. Çünkü neden? Dinini yağmalıyor, ibadetlerini tüketiyor, salih amellerini mahvediyor. Onun için gıybetten sakınacağız. Ama hükümleri var. Öyle gıybet var adamı kafir ediyor. Bak hangi gıybetten kafir olursunuz Nikahınızla gider hepsi gider ha Hangi gıybet var adamı münafık yapıyor Hangi gıybet var adamı günahkar yapıyor Hangi gıybet var Serbesttir Yapılabiliyor Bunların fıkıhta hükümler var Ben gıybet ettim o cevende Ne yapacağım şimdi burada adamın hakkı geçti bize Onun Af olma yönleri var Duaları var Adama ulaşmadıysa hüküm başka, adama ulaştıysa, adam üzüldüyse hüküm başka. E bunda bu yayılan, yaygınlaşan gıybetten kendimizi sıyralım inşallah. Enayilik yapmayalım, yazık etmeyelim bak, sevaplarımızı dağıtmayalım. Ahirete eli cebi boş müflis gibi çıkmayalım, ya kabire gittin. Ne namazlar, ne ameller, sevaplar beklerken mahşere çıktın ki sıfır olmuşsun ya. Neden? Mutlaka gıybet bir hak olarak karşına çıkacak. Sahibi senden sevaplarını alacak. Paranı alamayacağına göre orada. Böyle bir tehlike var mı yani? Ecelden öte zaten yaşamak yok. Sağlıklı da olsan, eis de olsan, kanser de olsan ecelden öte zaten yaşamak yok. Ama bu gıybetin sonucu ne? Bütün hastalıklardan bela beter bir musibet. Sevaplarını söküyor alıyor senden yani. Salih amellerinden sıyırıyor seni, Allah'a muhafaza, kuru çıkarıyor ahirete. ''Veyu'zame Rabbul mal minciyeti mali'' ''Zenginlere zengin'' diye hürmet edilecek. Bu var değil mi? ''Men tevâbâ alganiyeli gînâh zehvesülü zâdînîhî'' Hadis-şerifte Rasûlâh buyuruyor. ''Bir adam zengindir diye ona saygı gösterenlerin dininin üçte ikisi gider.'' Bu hadis-i şerif mektubatta İmam-ı Rabbani çok zikreder. Zenginlerin baş köşelerinde baklava yemektense diyor tervişlerin sofrasında kuru lokmayı tercih etti. Efendim çünkü burada ya ben o adama zengindin diye hürmet etmiyorum ya. Efendim İslam'a hizmet ettiği için hürmet ediyorum. Diyorsun ama burada farkları ayrım yapabilmek lazım. Ben demiyorum ki hep zenginlere saygı göster. Ha bir adam zengindir ama bir fazileti vardır ayrıyetten, parasından başka. Nesi vardır? İlmi vardır. Nesi vardır? Hafızdır. neçi vardır? Hocadır. Nesi vardır? Yaşlıdır. Nesi vardır? Dayındır. neçi vardır? Amcandır. Babandır. Bunlar ayrı şeyler. Ama sırf zengin dindir diye hürmet edenin dininin üçte ikisi yağmaya gider. İşte kıyamete yakın bu olacak. Kür, kürk, kürk! kürk. Nasretti Hoca'nın kürk tak Daldırdı kürkün ucunu çorbaya ya He? Kürkün ucunu çorbaya soktu. Ye kürküm ye ne demek? E de, kürksüz geldik dedi hiç itibar yok. Kürkle geldik baş köşeye oturttuz. O zaman dedi bu kürk yemesi lazım bu yemeği şimdi. Üzerindeki kılık kıyafete ba bakılarak yapılan saygı. Başka. Millet böyle. Tamamen dünyaya kitlenmiş. Varsa dünya olsa dünya hiç. Mal. Yine hadisleri ve tertev ala fil filmesajit camilerde sesler yükselecek. Bu hadiste de geçiyor. Bağırış, çağırış, konuşma, görüşme, toplantı. Camiler Allah ibadet için inşa edildi. Başka gayelere müsait değil. Ve azharahül münkar İslamı yaşamayan, Kur'an'a ters düşen adamlar üste çıkacak zeytinyağı gibi, köpük gibi. İslamı yaşayan maruf ehli gizlenecek, sönüp kalacak, altta kalacak. Öyle mi beyaz haral bina bir de yapılar çoğalacak bina çok şimdi görmüyor musun şu anda ne kadar projeler üretiliyor yani hele de bu tehlikeli yerler efendim eski yapılar düzenmesi için planları bilmem be bilmem ne planı şu bilmem ne planı plan milyonlarca konut yapacaklar e bu tabi yapılmasın mı yapılsın Ona bir şey demiyoruz ama bütün bunlar neyi gösteriyor? ezifetil azife yaklaşan yaklaştı leyseleha min dunillahi Kâşife, Allah'tan başka bunu açacak bu kıyameti başınıza getirecek başınıza gelen musibetleri giderecek hiçbir kuvvet yok Allah diyor hala mı gülüyorsunuz oynuyorsunuz ağlamıyorsunuz sızlamıyorsunuz önünüzde kabir var önünüzde mahşer var ahiret var hala böyle eğleniyor musunuz diyor <gülüyor> Bu kadar ayetler okuyorum size Bu kadar hadisler duyuruyorum size Mevla buyuruyor Siz buna şaşıp da bakıyor musunuz Bu hoca ne anlatıyor diye mi dinliyorsunuz <gülüyor> Gülüyorsunuz gülüyorsunuz ya, Hiç ağlamıyor musunuz Ben <gülüyor> tüm Donuk adamlar Gafil adamlar Böyle dinliyorsunuz İnsan erimez mi Her gelen gün geçen gün ahirete yaklaşıyoruz Rabbimizin huzuruna çıkacağız ya bu kadar haklar, hukuklar, nasıl ödeşeceğiz, ödeyeceğiz? Biz ne cevap vereceğiz ya? Kabirde hapis kalırsak, tutsak kalırsak, borçlu kalırsak, cehennemde hapishaneye düşersek, ne yapacağız arkadaşlar? Bizi kim kurtarabilir ya? İşte yaklaşan yaklaştı, bunu gösteriyor bu alametler. Ta okunacak, Allah Teala fazl keremiyle dinlediğimiz hadis-i şeriflerin bereketini içimize işlettirsin, o tesirle bizi bu musibetlerden neslimizi de kurtarsın inşallah. Amin. Muhammed Mustafa'yı dinledik sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar yerlerden geldiniz, evlerinize geciktiniz, kiminiz yemek bile yemediniz. Ya Rabbi biz şahidiz bunlar. Habibini dinlemeye geldiler, beni dinlemeye gelmediler. Bu kadar hadis dinlediler, bu ümmete rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Bu cemaate bereket ver ya Rabbi. Dinledikleri hadislerin bereketini onlara göster ya Rabbi. Amin. Amin. Siz dua alıyorsunuz. Kolay mıdır bu zamanda böyle mecliste oturmak sıkılır adam? Ama Muhammed Mustafa'ya iman ediyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah da onu bize şahit ediyor elhamdülillah. Şefaatçi ediyor. Yarın ahirette inşallah. Yardım elini bize uzatacak. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alem ve Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu ve Selamu ala Seyyidil Murselin. Muhammedin ala Ali ve sahbihi ecmain. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi. Zikir dersi almak isteyenlere kolaylıklar ihsan eyle. Amin. Ve Ya Rabbi bizlerin de kaybettiğimiz tüm değerlerimizi bize yade eyle Ya Rabbi. Amin. İçimizde kaybını buldurmadık bir kişi bırakma Ya Rabbi. Amin. İçimizde şifa vermedik bir hasta bırakma Ya Hidayet Hidayeti eriştirmedik bir dalalette bırakma Ya Amin. Derdini gidermedik bir sıkıntılı bırakma Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, ıslah etmedik, şerrine kifayet etmedik bir düşman bırakma Ya Rabbi. Amin. Ailelerimizi yâreyle, itaatkâr eyle yârim. Şu kadar hadis-i şerifte belirtilen ahir zaman fitneleri, kıyamet yakınında vuku bulan şu hadiseler ortasında yaşadığımız şu olayların şerrinden bizi uzak eyle yârim. Bu cemaati dinine davetçi eyle, hidayetçi Amin. eyle yârim. Hepsine tesir ver sözlerine yarım. Amin. Duyurdukları çevrelere hidayetler yarat ya Fazl-ı Kerem'inle sen yoluna yardım edenlere yardım eyle. Amin. Askerdeki kardeşlerimiz dua isteyen kardeşlerimize de yârabi. Vatanımızı korudukları gibi sen onları muhafaza eyle. Güvenliğimizi sağlayan emniyet mensuplarına, polis kardeşlerimize de yardım eyle. Bizden dua istiyorlar, sen onları muhafaza eyle ya Vatanımızı Vatanımıza İslam vatanlarını bölünmekten muhafaza eyle. İç savaştan, dış savaştan uzak eyle. Ya Rabbi İslam alemin işgal güçlerinden halas eyle. Sen ya Rabbi'yle alemin ve ya hayran Afganistan'da, Çeçenistan'da, Doğu Türkistan'da, en yakınımızda, Irak'ta, bu kanı durdur ya Rabbi. Müslümanlara yapılan zulmü durdur ya Rabbi. Zalimleri kahreyle mahveyn. Geri döndür huslana uğratarak ya Rabbel alemin. Ve ya gayrın nasirin. Amin ya Rabbel alemin. Hafızlığa başlayanlara keskin zekalar nasip. İlim okuyanlara faydalı ilimler nasip. Salih ameller nasip eyle. Din için okumak nasip eyle. Bütün bu cemaatlarımızı şu sohbetlere gelmekle dini tahsil yoluna gelenlere kaydı ile yarım. Amin. İlim yoluna gelenlere cennet yolunu kolay ile yarım. Vaat ettiğin müjdelere nail eyle yarım. Amin. Amin. Cennetini istiyoruz bize nasip eyle. Amin. Cennetine yaklaştıran inanç ve amellere muvaffak eyle. Amin. Ateşinden sana sığınıyoruz. Dayanılmaz azabın ya Rabbi. Amin. Biz sana sığındık. Bizi muhafaza eyle. Amin. Biz sana iman ettik. Kur'an'a iman ettik ya Rabbi. Habibine inandık ya Rabbi. Bizi dinden dö döndürme ya Rabbi. Kalplerimizi kaydırma ya Rabbi. Bizi caydırma ya Rabbi. Bizi şüphelere vesvesele koyma ya Rabbi. Amin. İnsanların, cinlerin, şeytanların senden bizi muhafaza ele ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu kardeşlerimiz buradan dağılmadan ne muratları varsa kalplerinde tuttukları dilekleriyle hayırla döndür ya Rabbi. Amin. Af olarak çıkart ya Rabbi. Amin diyenlerin ne arıca heyminden azadeyin. Amin. Bi hurmet Daha ve Yasin ve selamun aleyhi ve selamun aleyhi ve ve selamun Allah inen seni ancak tamamen nimet ve devamlı afiyet ve güzel bir son ile şerefli ruhun Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve ashabı şeyhina Kafela efendi babamız Haso ile ruhu